747, numaralı konu, İmran bin Husayn'ın topladığı zekat mallarını gereken yerlere dağıtması, evet, Ziyad veya onun oğlu, İmran bin Husayn'ı zekat toplamakla görevlendirdi, ancak o geri döndüğünde yanında bir tek dirhem dahi getirmemişti, Ziyad veya oğlu, ona, hani, getirmek üzere görevlendirildiğin mallar nerede, diye sordu, bunun üzerine İmran bin Husayn, sen beni zekat toplamak üzere göndermiştin, ben de topladım ve Hazreti Peygamber'in zamanında nasıl dağıtılıyorsa, aynen öyle dağıttım, böylece de elimde hiçbir şey kalmadı, dedi.